Merhaba ben Memo Sağlam. Bundan böyle 95.0 açık radyoda bir varmış hiç yokmuş da karşınızda olacağız. Program ortaklarım Tuğba Zehra Sağlam ve Hande Tecik. Merhaba. Merhaba. Evet e, dilerseniz bu programı e, neden yapıyoruz kısmıyla başlayalım arzu ederseniz. Çocukların kitapla kurdukları ilişki... Bu yolculukta karşılarına çıkan sözcükler, sesler, renkler, çizgiler bu programın konusunu oluşturuyor. Programda çoğu zaman çocukları, e, ara sıra büyükleri konuk edeceğiz. Kitap yazarları, çizerleri, bazen çevirmenleri, okuru programda konuk olarak ağırlıyor olacağız. Ve ilk kitabımız <gülüyor> Büyülü Yastıklar Evgen'e trivizas. Altın Kitaplar Yayınevi 3. basım Mayıs 2014, İstanbul baskısıyla başlayabiliriz ee, Başlamadan önce ben bir şey demek istiyorum, bu programı neden kurduk, neden girmek istedik Ah diye. çok güzel, evet, biz biraz heyecanlıyız çünkü <gülüyor> e, şahane bir ekipten alıyoruz e, bu programı Kaç yıl sürdü program, çok yıl herhalde, çocuklar büyüdüler, bir dolap kitap Burada bir itirafta bulunacağım Açık Radyo'da her zaman Bütün programları aslında kıskanarak dinleyen Ama sevgiyle kıskanarak dinleyen bir iken Yapmak istediğim en büyük En çok özendiğim programlardan Bir tanesiydi Bir Dolap Kitap hala benim için çok özel Açıkçası Onların vedası Beni biraz üzdü Ama ardından Memo'ya gelen teklif ve e, Mimo'nun yanında da bizim onun ortağı olmamız beni biraz keyiflendirdi tabii ki. E, şahane bir programcılardan bu programı devraldık diyebiliriz. Ama artık bir dolap kitap yerine bir varmış, hiç yokmuş. Ama niye böyle bir program varmış? O zaman Mimo evet, kendi programını anlasın. Evet, de bayağı zorlandı <gülüyor> bulmak için. Ee, bu programı çocukların kitapla arasındaki ilişkiyi arttırmak için kurduk. Ee, yani çocukların çoğu kitaplara ön yargılı. ama kitaplar aslında bir insan gibi olduğu için bir insana ön yargılı oluyormuşsunuz gibi oluyor. Bundan dolayı çocuklara kitapların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar eğlenceli olduğunu öğretmek için bu programı kurduk. Güzel. Ee, ben... Bununla beraber biraz da kendimle ilgili bir şey söylemek isterim tabii ki. Ben aynı zamanda bir oyuncuyum, ben tiyatro oyuncusuyum. Ve iki çocuk annesiyim. Çocuk kitaplarını çok seviyorum. Çocuklarla beraber tiyatro çalışıyorum. Onlara eğitim veriyorum. Bu yüzden bu kitap okumaya çocuk kitaplarını çok çok çok seviyorum. Yüksek lisans öğrencisiyken... Ee, sınıfta bir arkadaşımla tanıştım o da böyle büyülü bir sesi vardı ah dedim ne kadar güzel masallar okuyorsundur sen kimdir bilir kendisi aynı zamanda bir müzik öğretmeni ee, ona bu ilk konuşacağımız kitabı hediye ettim Biraz da o kendini anlatsın aslında <gülüyor> O da burada <gülüyor> <gülüyor> Harika bir kitapla karşılaştım sayende Şimdi onu burada okuyacağız Daha ne demeli <gülüyor> okuyalım bence <hitaba gülüyor> Okuyalım <başlayalım. gülüyor> ama senin bu hani e, Şeyden bahsettik ya e, mimunda anlattığı Hı -hı. gibi çocukların ön ama Hı -hı. Biraz da müzik kısmı var Aslında Hı -hı. bu kısmı sen anlatırsan Daha tatlı olacaktır Tamam hikayeleri masallara sözcüklere Hep bir müzik eşlik etmiştir Hayatımda her zaman Melodiler notalar Okurken aslında cümlelerin hep bir karşılığı var, müzikal karşılığı var. Kendiliğinden böyle geliyor, gelişiyor ve aslında eğitimde de, eğitim müziğinde de hikayenin, müziksel anlatımının bir bireyde, çocukta etkisinin ne kadar büyüdüğünü fark etmek tabii bu yolda daha da ilerlememe, bilinçle ilerlememe neden oldu. O yüzden çocuklarla çalışmayı çok seviyorum ve Çocuk edebiyatına müzik aracılığıyla, müzik desteğiyle e, birlikte yönelmek e, daha da keyif verdi. E, karşılaştık, <gülüyor> iyi ki. <gülüyor> güzel hayaller <gülüyor> kurduk. Evet. Ne güzel. E, Açık radyo bize bu alanda e, muazzam bir fırsat tanıdı. O yüzden. Ve mema sağlam. <gülüyor> evet. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bu radyonun çatısı altında ay, o, olmaktan. E, gurur duyuyorum. Umarım bundan sonraki tüm programlarımız böyle paylaşarak keyifle e, öğrenerek ilerleyecek. Kitapla ilgili e, bu kitapla ilgili okudun sanırım. E, ne düşünüyorsun? Yani bu kitap bana biraz güzel gelmemiş olabilir ama güzel bir kitap. O kadar da güzelliği yani ikisinin arasında kaldım. <gülüyor> e, ama tavsiye ederim. Peki. Kitapta hani ne ilgini çekti? Kitapta e, zaten okurken anlayacağız. Oradaki kötü olan, beğenilmeyen, kabus gösteren yastıkları yapımını en çok beğendim. <gülüyor> Öyle. Öyle. Ee, peki biraz kitaptan bahsedelim ee, Hande. Çok erken ee, söyledim ben az önce ee, kitap... Adını, basımını tekrarlayalım istersen tamam. Büyülü Yastıklar, Evgen'e Trivizas, Altın Kitaplar yayınevi Evi 3. Basım Mayıs hı hı. 2014, İstanbul bizdeki çevirisi Evet, bu arada Evgen'e Trivizas'la biz Açık Radyo sayesinde tanıştık aslında Açık Dergi'yi Eraslan Sağlam yaparken kendisini konuk olarak almıştı o sayede e, kitabıyla tanışmak e, keyifli. Yani Açık Radyo aslında her yerde bir şekilde hayatınızın ucuna değiyor. Farkında olmadan. E, ve bu bizim bir ortak noktamız oluyor. Sonra başka şeyler yok Çok keyifli aslında. Bu kitabı seçmemiz de ya, çok güzel bir baş kaldırı da var bu kitabın içerisinde. Her şeyi yapan kötü bir... E, ...kralımız var... ...kurallar yazan karga türüyle... E, <gülüyor> e, ...hep kendisine... E, ...hep ben diyen ve bencil bir kral... ...var ortada... <gülüyor> ...ama hala... ...doyumsuzca mutsuz... ...halkından tebasından daha çok şey istiyor... <gülüyor> e, ...sonunda da... E, ...ya neden... ...beni bu kadar sevmiyorlar... ...neden neden neden derken de... E, ...bir yağ veriyor ki... ...çünkü... Düşleri, düşleri var. Düşler en son ölür kısmı kitapta. Beni çok etkiledi, seni de çok etkiledi <gülüyor> biliyorum. Çok konuştuk. Nemo biraz etkilenmiş, biraz etkilenmemiş öyle demiştiniz. <gülüyor> Peki, ne yapalım devam edelim. Yazarımız bu arada bir, Atina'da doğumlu bir yazarımız. Aynı zamanda Londra'da yaşıyor. Birçok kitabı var. Ama e, bir bu kitabı ve bir de e, bulamadık ama tekrar bakacağım. Son Kara Kedi diye e, ırkçılık üzerine yazılan bir e, çocuk kitabı daha var. E, diğer kitaplarının yanı sıra. Diş doktoruna giden timsah, e, kralın fotoğrafçısı, tulum çalan, boğa bunları okudum ama... ...açıkçası hiçbiri bu kitap kadar beni e, etkilememişti. Yani... Beni dişçiye giden timsah daha fazla etkiledi. Doğru hatırlıyorsam dişçiye giden timsah giderken birinin ellerini, el yemeği seviyordu diye hatırlıyorum. Sonra dişçinin de elini yiyordu ama <gülüyor> dişleri ağrıyordu. <gülüyor> Başlıyor muyuz? Evet. Okumaya. Tamam. Okumaya başlayalım yoksa sen bir şeyler söylemek ister misin? Şöyle, e, çevirmen, çevirmenimizden, resimleyenden de söz edelim. Tabii lütfen. İsimlerinden e, söz edelim. Çevirmen Ariç Çokana, resimleyen Nuran Balcı Özekçin. E, ve giriş yapıyoruz artık. Evet, biz her kitaptan bazen e, bölümler okuyacağız. Bu kitaptan da... Gizli toplantı. E, gizli toplantı bölümünü aldık. Majesteleri birinci Kap götür, tebasının neden kendini sevmediğini öğrenebilmek için gizli bir toplantı düzenler. Kap götür bir gün en güvendiği 3 vezirini huzuruna çağırdı. Bunlar Yaverizilius Rezilius, muhafız alayının komutanı Dankov Oburov ve sarayın baş büyücüsü Lanson Yalansondu. Onlara "Tebam beni neden sevmiyor? Açıklayabilir misiniz?" diye sordu. ''Beni ölümüne sevmelerini emreden 50'den fazla yasa çıkardım ama hiçbirinin yararını göremiyorum.'' ''Olur mu hiç majesteleri? Şaka mı yapıyorsunuz? Sizi çok seviyorlar.'' diye atıldı zilyos rezilyos. Yağvırt Üniversitesi'nin uygulamalı dal kavukluk fakültesini bitirmiş, yağcılık konusunda uzmanlaşmıştı. ''Size tapıyorlar. Neden sarayın kapısının önüne mus kabuğu atıyorlar öyleyse?'' diye ısrar etti kap götür. Her denetlemeye çıktığımda kapıdan çıkar çıkmaz neden düşüp kafamı yarıyorum peki? Zilius Rezilius bir açıklama getirmeye çalıştı. Belki de belki de kaymaktan hoşlandığınızı sanıyorlardır yüce efendimiz. Kap götür verine ters ters baktı. Lanson yılan son karanlık ve sinsi bir gülümsemeyle araya girdi. Yalan konuşmanın yararı yok. Sevmeleri gerektiği halde sizi pek sevmiyorlar majesteleri. Yılan son kemikli uzun parmaklarıyla nazar boncuklarından yapılmış bir tesbih çekiyordu. Bunun nedenini açıklayabilirim size. Anat bakalım. Seni dinliyorum. Geceleri düş görebildikleri için sizi sevmiyorlar. Kap kap götür karşılarını çattı. Bunun konumuzla ne alakası var şimdi? Çok büyük bir ilgisi var efendimiz diye anlatmaya başladı son. Düşlerinde pastalar, uçurtmalar ve lunaparklar görünce bu gördüklerini yaşamak yaşamlarındaki tel örgüler ve asma kliplerle kıyaslıyorlar. Bu durumda size kızmaya kızmalarına şaşmamalısınız. Doğru söylüyorsun diye hak verdi Dankofa Brof. Kırmızı yanaklı gözlerinin altında et torbacıkları sarkan göz madalya dolu şişman bir adamdı kendisi. Düşler büyük bir dert önemsememediğinizi fındık kadar küçük düşler yangın gibi tutuşur. Tayfun olur, kasırga olur, önlerine çıkan önlerine çıkanı devir, devirir. Kapkentörün rengi soldu. Arkasına bakıp yutkundu. Asasının ucun Ucunu dişleyerek huzursuzca sordu. Ne arıyorsunuz peki? İlk öneriyi gür sesiyle Dankov Oburov getirdi. Rahat etmek istiyorsanız düş görmelerini engellemelisiniz. Düş düşleri keskin olarak yasaklayarak bir yasa çıkartmanızı öneriyorum. Uygulun uygulanışının ben ben denetme denetebilirim. Kapıları kır kırıp yatak odalarına basan düş muhafızları bildiği kurarım ve yasaya karşı gelenekleri e eşek sudan gelinceye kadar dövdürürüm. Bir zaman defter defter darlık yap da yapan sil zili resilius farklı düşünüyordu. Bence her yatağın altını birer düş par park metresi koyup düşleri düşlerden vergi almalıyız. Düş görmeye paraları yetmeyecek zaman zamanlara zamanla bu kötü alışkanlıklarını bırakacaklar. Kap götür iki öneriyi de kafasından tarttı. Pek beğenmedi. Saray büyücüsüne döndü. Sen ne diyorsun yılan son? Meslektaşlarımın önerileri çok güzel. Ancak uygulanmaları biraz zor. Düşlerin en büyük özelliği kolayca denetlenememeleridir. Göz kapaklarının ve kırışıklı, kırışıklıkların arasında kafalarının derinliklerinde gizlenirler. Hepsinin kafasını kırmaya önerecektim ama önermiyorum." dedi Rezilus. "Öyle yaparsak vergileri kim ödeyecek? Madenlerde kim çalışacak? Tel örgüleri kim örecek?" Bu söyledikleriyle ne kadar ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu yeniden kanıtlıyordu Rezilus. götürün rengi daha da solup bembeyaz kesildi. Yani hiçbir şey yapmayacak mıyız? Neden yapmayalım? Kötü niyet olduktan sonra her şey hallolur. Yılan son kendinden emin görünüyordu. Sizi tebaanızın düşlerinden kurtulacak sinsice bir buluş yapmam için bana biraz zaman tanıyın. Bir hafta yeter mi? Hayır yetmez. Kötü işler zaman alır, sinsi buluşlar yapmak kolay değil Zaman esin ve zeka gerektirir Ne kadar zaman istersin? 7 hafta 7 gün Kap götür pazarlığa girişti. şunu 6 hafta yapalım mı? Hayır, mümkün değil, 6 hafta kurtarmaz Kötü buluşumu 7 hafta 7 gün sonra açıklayacağım Ardından yerlere kadar eğilerek kapıya doğru yöneldi 6 dehlizden ve 7 salondan geçerek gizli laboratuvarına giden merdivenleri çıkmaya başladı Ben burada iki şey söylemek istiyorum e, bu bölüm hakkında Bir ben e, düşlerden vergi almaya biraz kafam karıştı O bana komik geldi Bir de son olarak yani neden 7 hafta 7 gün Zaten 7 gün bir hafta olduğu için o 7 hafta 7 gün aslında 8 hafta olmaz mı? Bence burada kap götürüp e, kandırmaya çalışıyor. Olabilir. E, daha fazla zaman için. Olabilir. 7'yi söyleyerek daha... 8 e, değil de daha uzun tutmuş evet. olabilir. Neden olmasın? Doğru söylüyorsun. Eğer 8 gün deseydi zaten şey demek istemez miydi? 7da 8 e, hafta 1 gün demesi gerekmez miydi zaten? 8 hafta demesi gerekebilir miydi acaba? Eğer hafta 7 günse. 7 hafta 7 gün. Zaten şu an... Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Memo. Benim i̇ki tane söylem. E, masal anlatıyorum, hikaye anlatıyorum sana. Sekiz gün sonra, yılan son diye başlasam bir şeye. Ya da yedi hafta yedi gün. Pardon, sekiz hafta sonra deseydim. Bir diğer söylemimde yedi hafta yedi gün deseydim. Hangi iki söylem daha böyle etkili, masalsı, anlatım sağ. Ol. Aslında evet 7 hafta 7 gün daha masalsal olduğu için bana da mantıklı geldi. <gülüyor> daha dolan başlıyız. Evet, değil mi? Evet. Peki, e, aslında bu kitabı daha önce okuduk beraber. Ben e, beraber okuduk. Adeler okuduk. <gülüyor> hatta Aa. beraber birleşim Peki, burada Belki hatta çok e, burada çok güzel bir en son acaba hani bu kitapta bizi en çok neresi etkiledi diye konuştuk konuştuk konuştuk ee, şu cümle hepimizi çok etkiledi diye düşünüyorum yani Koru. öyle demiştik Ama bir şey söyleyeceğim biz aslında şey dememiş miydik yastıkları yaptıkları bölüm sergiledikleri bölüm dememiş miydik Evet ama burada he, herkes yani bu yastıkları neden yaptığını da anlatan kısım ya ha. yastıkları anlatmış olsaydık belki de e, şu andaki dinleyicilerimiz bunu okumaktan vazgeçebilirlerdi. Ama Anladım. şimdi belki biraz heyecan katmış olabiliriz. Düşler. Düşler. <gülüyor> evet, evet. Ama şimdi bir şey diyeceğim ben buradan. Düşlerden çocuğu... vergi almak dedim mesela. Evet ben buradan çocuklara bir şey diyeceğim. De bakalım. Şimdi biz burayı okuduk diye siz de okumamazlık yapmayın. Kendiniz okuyun. Evet. evet Okumamaklık yapmayın. <gülüyor> Kesinlikle yapmayın bence de. <gülüyor> Peki bu özellikle Memo'nun okuduğu bölüm çok güzel bir bölüm. Ee, ben ilk girişini yapayım devamını getirir misiniz lütfen? Düşler büyük bir dert. Önemsemediğiniz fındık kadar küçük düşler. Yangın gibi tutuşur. Tayfun olur. Kasırga olur. Önlerine çıkanı devirir. Devir. Yani e, ki belki de kitapta bu düşler gerçekten neleri neleri değiştiriyor. Yani bir de bunun hakkında masal görmek biraz garip olur. Oradaki köylüler olmak garip olur. Şu yüzden olur diyorum. Şimdi masalın, düşün içinde köylüler uyuyor bir de. Düşün içinde düş. Yani şimdi rüya görüyorsunuz. Hı -hı. Eş anlamısını söylüyorum daha razı. Rüya görüyorsunuz. orada Oradaki köylülersiniz. Uyuyorsunuz. Hı -hı. Ee, ama orada da rüya görüyorsunuz. Yani rüya içinde rüya oluyor. Hı -hı. Bunun rüyasını görmek öyle. <gülüyor> Peki. Sizden cevap gelmedi. <gülüyor> <öyle. Tamam. gülüyor> Öyle ya, ya aman. bıraktık mı böyle <gülüyor> <Hava da> Bıraktık, <gülüyor> öyle. evet. Öyle. Düşler gördük, düşler gördük. Peki, e, yani şey diyorsun, e, kitapta e, düşün içinde düş gö düş görüyorlar mı ya? Düş düşlerini engelliyorlar. Evet, ama keşke bu kitapta da düşlerinde sadece düşlerini anlatan bir bölüm olsaydı yani. Hmm. Resim resimli bir sayfa olsaydı. Keşke kitapta bir sürü resim olsaydı. Rahatça güzel bir kitap olurdu. Ama o zaman bunun çok resimli olsaydı. Yani, Yaş çok, grubu biraz yani Yani çok demiyorum. O kadar fazla demiyorum. Kitabın çeyreğinin yarısı kadar. Peki. <gülüyor> biraz daha renkli olabilirdi dedin. Evet. Peki. Ee... Bir bölüm var ama bu söylediğine yakın değil mi? Evet. Şey var. E, öğretmenin Hadi bakalım bulun getirin bir şeyler... Kendi yaratıcı, yaratıcılıklarıyla bulduğu... E, bazı objeler, nesneler... Kalmış güzel şeyler var... Evet. Sahip çıkmaya çalıştık. Evet yani burada hikaye de söylemese bile... Gördükleri o güzel düşler... E, ve güzel gördükleri düşler kısmı da var aslında... O kısmı, seni söylediği kısmı anlatıyor... Hatta bölümün ismi de düşler ve umutlar... Peki e, programın başında şey dedik... Hani müzik dedik. Her kitabın bir evet. müziği olduğunu, bir parçası bir şarkısı olduğunu söyledi Hande. Ee, ki bence de öyle. Evet. Yani olabilir evet. Hani böyle müzik çerçevesinden baktığımız şimdi. <gülüyor> <için de. gülüyor> yani... Hayır ama doğru. Yani <gülüyor> evet. bir resme bakınca da bazen insan e, melodi duyabilir ya da bir oyun izlerken evet. e, o oyun ya da bir başka. Ben kitap okurken. De, bir müzik duyuyorum kendine ait her şeyin bir müziği vardır aslında kelimelerin bile bir fonatiği var bir e, söylem evet. tarzı var ben... kendi içinde bir müzik olduğu için bir şey diyebilir tabii ya. ki ee, şimdi neredeyse biz bütün e, şeyde programlarımızda neredeyse şarkılarımız olacak yani şar programın sonunda şarkı olacak evet Konuyla ilgili. Çoğu hitapları. zaman. Evet Çoğu konuyla zaman. ilgili. Tamam. Peki bugünkü şarkımızın e, sözleri kime ait? Hande Tecik. <gülüyor> Hande Tecik, Tecik Öztürk'e ait. Yes. Peki e, Beste kime ait? Hande Tecik Öztürk. <gülüyor> Hande Tecik Öztürk. Evet Hande bu konuda çok yetenekli olduğu için. E, belki Sa ilerleyen zamanlarda sen de bize biraz şarkı sözleri yazarsın. Evet. Ben sebecek. de biraz çalışırım ama bestelemede zorlanıyorum. <gülüyor> Hayır, ben nota bulurum. Tamam, o zaman e... hep birlikte söylüyor muyuz? Haydi, hep beraber söylüyoruz. Evet. Hazır mısınız? Resilius Oburov Yılan Son. Resilius Oburov Yılan Son. Resilius Oburov Yılan Son. Resilius Oburov Yılan Son. Resilius, obrov, yılan son. Gökistan'ın başında Bir kral var kap götür Gökistan'ın başında Bir kral var kap götür Bir karga tüyle Ne yazsalar döktürür Bir karga ne yasalar döktürür hiç kimsenin sevmediği ağ aç gözlü ve kötü kral başbüyücü lansonu düşler, düşler için sorgular düşler için sorgular düşler için sorgular düşler büyük bir dertti insanı İnsanlar. hep oyalar çalışan dedenin her bir hem de aklına zarar, düşler büyük bir dertti. İnsanı hep oyalar. Çalışan bedenine, saçının her bir silini, hem de aklına zarar, zarar, zarar. ...nasıl tondan çıktık... <gülüyor> ...ama bir şey söyleyeceğim... ...nasıl heyecanla tondan çıktık... ...ilk programımız yani... ...bildiğin tondan çıktık... <gülüyor> <gülüyor> ...harikaydı... <gülüyor> <gülüyor> ...tondan çıktık... Evet özür diliyoruz tondan çıktığımız için gerçekten... ...ama, ama bir şey söyleyeceğim... ...hatamızla Ay. hani çabamızla... ...bence yine de güzeldi... ...ilk program, ilk heyecan... ...ki ben... E, ...2009'dan beri bu radyonun içindeyim... <gülüyor> yani, <gülüyor> şu an e, teknik masada Didem Genç Türk var ya bu çok önemli bir şey Didem'i e, teknik masada ancak e, destek haftasında <gülüyor> görebiliriz her şeyi yönetirken o da e, ama ben o kadar heyecanlıydım ki e, Didem ben, yanımızda kalacaksın ben. değil mi dedim elinde tutayım mı dedim yani mümkünse camdan elime yapışıp böyle ya. tutasın var e, ama seyirciler de biz bir aileyiz ya o kadar güzel bir aile ki açık radyo ailesi o yüzden e, beraberce bu acemiliğimizi e, atacağımızı evet. düşünüyorum. Beraberce öğreneceğimizi <gülüyor> düşünüyorum. Şimdi ama kötü bir haberim var. Süremiz mi? Yani evet bitti. Çıkmamız <gülüyor> zamanı. Peki süremiz bitti, bitti. ama tebrik ederim. E, çünkü biz şey diyorduk ya yani yani ne yapacağız ne konuşacağız <gülüyor> nasıl olacak? o süre bitti aşıyoruz bir de. Peki efendim. Ee, haftaya? Haftaya değil 6 gün sonra Çünkü pazar günü saat 10'da Peki 5 gece 6 gün diyebilir miyiz? 5 gece 6 gün sonra Ah çok güzel oldu 5 gece 6 gün sonra Tam bizim programa göre oldu 5 gece 6 gün sonra ee, Yine e, bu frekansda 95.0'da Açık radyoda Buradayız Programımız ismi? Bir varmış, hiç yokmuş. Hiç yokmuş. <gülüyor> Yeni bir kitap da karşınızda olmak üzere. Şimdilik görüşmek Hoş kalın. Üzere. hoşça Hoşçakalın.